politik tarzita atölyesi 3'ü, 2. senilerini açıyorum. Ee, bu hafta ve çağdaşlar arası sizin ilgiyi kurduğumuz ilk biraz o maddeler de olacak. Geçen hafta da yapmıştık. Denilebilir ki e, hakiki bir tarzita okuması, modernite ve çağdaşlar okuma İlk etapta sınır Makere ile Fox, Russo, ve İlk etapta bunların sıkı bir otomasyon geçmek durumunda ve belki modernini oldunca alarak tekerle tekerle bunları buluşturmamız gerekiyor ve biz e, bu sahnenin modern gözotları ya da çok modern bazıları Makere gibi gözotları bu atölye bağlamında şimd, derin, derin, derin, bur diyor deri gibi isimlerle buluşturmayı deniyoruz. Şimdi makyabeli deyince aslında makyabeli bir bahsi her zaman için her zaman kendisini aşmış bir bir gün makyabeli hiçbir zaman. Makyabeli'yi sadece kendi yazdıklarına bakarak kendisiyle kitaplarıyla onu özdeşleştirek e, kullanamıyoruz. Çünkü mesela hemen 18. yüzyılda baktığımızda bir anti-makemeli diye bir takım söylemler ortaya çıkıyor. Hala Hatta günümüz politik eylemleri değerlendirilirken de hala bir tür makemizm gibi ifadeler kullanılabiliyor. Yani makemeli hiçbir zaman kendisine özdeş olmayan ve her zaman politik bağlamlar içerisinde kendisine taşan bir e, düşünür ya da bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bakıldığında Mahkemeni her zaman politik şeylerle ilgili olarak derin bir etkileşime yol ve bu derin etkileşim etrafında kendisinin alınlanması, seçiyorum mümkün olmaktadır. Şunu söylemek gerekirse sanırım, biz tabi okuma listesi verdik bu hafta ilgili ne kadar okuyabildiğinizi bilmiyorum ama hem Şimit bağlamında Mahkemeni ile ilgili bir okuma parçası vermiştik bu hafta ile ilgili. Hem de Bakkeri'de Savaş Sanatı metniyle ilgili bir okuma tutamıştık. İki, i̇ki metin var diyemizde. Ee, şimdi Bakkeri'de genellikle Çens metni Kinkit'e e, metni daha çok ünlüdür gibi. Fakat e, onun daha çok, daha az okundan, biraz daha kılıklı olanı var. Kendi e, metodolojisini, kendi Düşünmek için daha iyi nasıl söylener diye başka bir kitabımız vardı, bildiğin diskors. Ee, ben genellikle bu kense e, ince oluyor e, ama diskorsinin söylener kitabının okunmasını daha önemli olduğunu düşünüyorum. Materyalin anlaşılması açısından en azından diskors ile bilim e, kipiyi bir arada okumak gerekiyor. Yani e, şey kense okumay demiyorum ama yani diskors ile okumak gerekiyordu e, herhalde. İşte bu iki kitap üzerine, bu iki kitabın bilgisi üzerine Mahkemele'nin e, Savaş Sanatı metnindeki e, perspektifini, politik felsefesinden, özellikle çağdaş politik açısından ne anlama geldiğini ve nasıl yorumlandığını ele almaya çalışacağız. E, böylelikle bir yandan e, Machiavelli'nin kendi argumentasyonunu, diğer yandan da bu argümantasyonun hala çağdaş politik felsefesinden ne anlama geldiğini görmeyi deneyeceğiz. Tabii bir e, artı bir not daha söyleyeyim. Makyer'in yazdıklarıyla ilgili. Makyer'in de aslında e, şiirler ve tiyatrolar da yazan bir insan. Bu çok az biliniyor maalesef. E, ve bu kendisinin özellikle tiyatrolarında politik çerçevesine dair bir takım enimleri de özellikle insan mizacının e, çok yönlüne dair vurgusunu da görmekteyiz. E, şimdi bu Şimit'le birlikte şimdi karşı gittiğimde Şimit'in e, mahkeme değil politik düşünülerin e, en önlerinden bir tanesi saymasını temel gerekçesi şunu ortaya koymuştuk. Ee, Mahkemeyle diyor Şimit tüm gerçek politik düşünürler gibi insan doğasının kötü olduğunu varsaymak Şimdi şu e, değerlendirmeyi Tabi makyerinin nazarını bir kenara bırakarak yani göre insan doğası iyi midir kötü müdür sorusunu bir kenara bırakarak sana değerlendirmek lazım. Çünkü makyerinin insan doğasının iyi mi kötü mü olduğuna dair bir antropolojik tartışma ürettiğini çok fazla görmektiyiz. Ama en azından bu önerinin şu anlama geldiğini yakalamak bizim için zor olmayabilir. Ee, insan e, öyle davranabilir ki, umulmadık şekilde davranabilir ki, politikçiler alanı bu insanın davranışlarındaki öngörülmeyen ya da kötücül olarak adlandırılabilecek ya da çatışmalı olarak adlandırılabilecek mizajları üretme potansiyeline sahiptir. Ee, diye maktülen yorumunu Şimit'ten biraz daha yumuşatarak el aldığımız mümkün. O zaman e, burada kurmaya çalışacağımız felsefi hat ki e, okuma metnindeki Şimit'le birlikte Şimit'e karşı kitabında kurduğumuz Hatta benziyor ama bunun birebiri aynısını yapmayacağız burada. Yani politik düşünceler olarak değerlendirdiğimiz hattın özellikle işte bu sanırsız, Markeveli, Hobbes, Rousseau, Neger ve buna belki kloz mitisi de denememiz gerekebilir. Bu hattın çağdaşlar özellikle çağdaş politik felsefeyle buluşmasında ürettiği düşünce zenginliğini görmeye davet edeceğiz. Şimdi Özellikle ilk kitaplarına baktığınızda, baktığınızda Markeme Diği ile ilgili birkaç okuma metodu olduğunu görmekteyiz. Örneğin Markeme Diği sürekli olarak bir cumhuriyetçi paradigma içerisinde okuyan e, siyasi, düşünce, tarihi kitapları vardır. Sanırım Ateş Hoca bu tarz kitapların eleştirisini iki önceki senelerde e, yol olarak yapmış olurdu. Buradan birkaç arkadaşımız ateş hususunun da katılıyor. Bizim bu konudaki tablımız belirli sürekli de taşıyor. Bunu da Yani Machiavelli'yi cumhuriyetçi paradigma içerisinde okuyan e, bir siyasi, düşünce tarihi el kitabı formu var. Ama ben bu tablının yeterli olduğunu, Machiavelli'yi anlama için yeterli olduğunu aslında bilim. Buna karşı e, bir de Machiavelli'yi sürekli modernist kılma metodları içerisinde okuyan, Neo Strauss gibi isimler var. Ee, onu sürekli olarak böyle bir altı modernizlik içerisinde, bir altı modernizlik içerisinde belirli e, moderniz kırılma filmleri saklamak için konular e, politik e, okumalar da mevcut. Ama ben daha çok e, bu sefer metod olarak e, çoğulcu çatışmacı bir e, Mahkeme okuması yapmaya gayret edeceğim. Çoğulcu çatışmacı bir düşünür olarak Mahkeme size sıkılacak. Geçen seminerle başlarken şunu vurgulamıştık hatırlarsınız. Ee, politik felsefe bir sorusuna genel bir yanıt vermeye çalışmıştık ve şu saptamada bulunmuştuk. Ee, ciddi politik düşünmelerin birçoğu felsefeci değil. Yani bu felsefenin bir sorunu olduğu kadar aynı zamanda politik olanın düşünülmesinin zorluğunu da aynı zamanda felsefenin klasik anlamda kavramsallar için içerisinde politik olanın düşünmesinin zorluğunu da ortaya kalan sunuşçuların tersine. Yine bakıldığında e, Machiavelli'de klasik anlamda felsefeci sayamayacağımız bir düşünür ama politika terimini hiç kullanmadan politik e, olanın politikanın yani özellikle bizim geçen hafta yaptığımız ayrılmaz ve fenas var. Politik olanın diyelim e, en ciddi, en sağlam düşünmelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu politik olan meselesi etrafında 20. yılda geçtiğimiz hafta yine ismini saydığımız e, bir seri düşünün. Mutlaka Mahkelevi ile hesaplaştığını Mahkelevi kendi çağdaş e, argumentasyonlarının içerisinde dahil iyi ettiklerini görmekte. Zornyi Mahkeleli üzerine en ciddi kitaplardan birini yazan isim L'Occord'a e çok hanımında e, bir kitabı vardı ve L'Occord e bir anda bu Cumhuriyet Paradigma'ya da bu Modern Stirling Paradigma etrafında okulup okunup tüketilen makyali yerine daha zengin bir düşünce alanı ürettiğini gördüğü bir makyali okumasına doğru gitmiştir. O zaman e, bu çerçeve etrafında gittiğimizde biz bu e, daha zengin bir makyali okuması sadece böyle bir çoğulcu, çatışmacı paradigma içerisinde bu uç olcu çatışmacı paradigmaya e, kitapta biz politik realizm adını da vermiştik. Bu e, politik realizm ya da politik düşünceler serisi bağlamında politika ne alınabiliyor? Bunu görmeye çalışacağız. Bunu yaparken de en e, kriz sorularına ya yani da en uç konulardan birisi olarak savaş bahsini ele almak istiyoruz. Çünkü savaş bahsi bize bu politik olanın kavrayışı etrafında bize ciddi bir yönelik, ciddi bir e, kavramsal işlerini yapmamızı olarak tanımaktadır. Şimdi öncelikle bu Savaş Sanatı kitabında düşündükse tabi buradaki sanat ifadesi niye var diye ufak bir e, parantez açmak gerekiyor sanırım. Çünkü işte Della e, Arte Della Dera niye orada artı ifadesini kullanıyor, e, sanat olarak kullanıyor. Niye sanat? Bu aslında Yunancası ile birlikte düşününce sanat yere tekneyi kullanırsak daha net anlaşılıyor. Çünkü savaşın bir tepiş senesi bir bilim olmaz. Sanat bu yüzden bir tekne olarak düşünülüyor. birincisi bu. Yani bir takım bilimsel bilgilerin sağlanmasıyla doğrudan savaşta başarıya indirilmiyor. Bunların aynı bir uygulanma becerisi de var. Bu yüzden bir tekne olarak savaştan bahsediyoruz. Yoksa savaş bilimi derdik. ki askeri tarihte savaşı bir bilim olarak tasarlamak isteyen bir evet, takım askeri okul hocaları da olmuştur. Yani savaş'ın bilimini yapmaya çalışan ama bu bilimini yapma çabası yine tabii şey top atışının bilimini yapabiliyorsunuz. Çok basit fiziki insaflar e, sürdürülebilir ama savaşın kendisi sadece top atışından ibaret olmadığı için birçok e, toplumsal insanlık fenomeni iç içe geçtiği bir e, fenomen olduğu için diyelim. Bunun sadece e, top atışı bilimini yapmamız mümkün olmuyor savaş. Ama buraya, burada da gitmeye çalıştığımız e, husus sadece savaştan bahsetmek değil. Savaş gibi böyle bir e, uç meselede, bir kritik meselede savaş bahsinin nasıl e, politik felsefenin temel sorularından biri olarak ele alınması ve düşünmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Çünkü genellikle liberal paradigma içerisinde şunu görmekteyiz. Politik felsefenin daha çok e, arzulabilir, hoşlaşılabilir, sonuçları üzerinden bir düşünme yönetimi gibi bir takım eğitimler var. Örneğin işte barış, demokrasi gibi fikirlerin daha merkezi olduğu politik felsefeler de olabilir. Fakat e, bir kere yani barışı savaştan bağımsız nasıl düşüneceğiz dediğimizde sorunumuz bu. İkincisi bu tarzı şiddet gibi örgütli şiddeti gibi ya da e, savaş gibi fenomenler olmaksızın politik olanın kendisine has bir takım e, hallerini ve politik olanın bu kendisine has e, belirlenilerini nasıl yayınlanırlar? Yani bu belirlenilerden bağımsız bir politik düşünce üretmemiz mümkün mü? Ya da bir politik eğilime bu belirleniler olmaksızın kullanmamız mümkün mü? İsterseniz buraya kadar bir soru varsa çünkü e, atölyemizi halen çok sessiz buluyorum. E, yani, yani bir hafta hiçbir geri dönüş olmadı. Tabii şey eskiler dışında diyelim. Eski atölye katılımcılarımız hala eski performanslarını sergiliyor ama yine katılımcılarla da etkileşime geçmek isteriz. Hocam felsefeciler politika ile ilgilenmiyorlar derken burada tarihsel kültürel felsefeklikte baktığımızda Sokrates'in şeylimedik. Aristoteles'in öncüdür, hakikati anlamızdan bir yere kaçmak zorunda kalmak değil de kalmak değil de denir. bunların da geleceğini düşünmek gerekiyor. Bu <mesela>, hakkan <gülüyor> mahkemesinin ünlü kitabı yazmaktaki etkisini ne e, halt haydiye'nin nasıl parçası bir yol olmak zorunda kalışına, eee Kant'ın gün büyük felsefik büyük tarafından ...defalarca uyarılmasına Bunların felsefecilerin politik olanlar neden uzak kalmak bu konusunda bize de fikir vereceğini düşünüyorum. Ee, bu gerçeklerden hareketle. Tabii, ediyorum. yani şöyle bir şey, bu filozofların politikayla olan bariuma terimiyle gizemli ilişkisi ya da bizzat felsefe ile politik arasındaki gizemli ilişki, bize az önceki cümleyi revize etmemize hala alınamatlanıyor çünkü filozof olmayan ama felsefenin politik felsefesi çok ciddi bir şekilde ilgilendiği ve düşündüğün sayısı bir hayli çoktur. E, önermesi hala ortada. Yani Sunuz'u bir filozof değil ama onun yazdığı şey e, politik felsefeyi çok ciddi etkili bir makyvelinin birçok yazdıkları bu şekilde. işte Kloz biz bildiğimiz askeri hocası ve onun yazdıkları da e, bir politik felsefe meselelerin içerisinde çok fazlaca yerleşmiş durumda. Yani bu cümleyi kurduğumuz itibaren e, felsefeciler politikayla belirli ilişkiler geliştirmemişler manasına gelmiyor ama felsefeci olmayanların politik felsefeciler bilgisini çok fazla çektiğinde de bu cümle hala yani geçerliğini sürdürüyor kanıslarım yani bir yani... Yine tabii e, e, diğer taraftan burada bu tarz gibi bir düşünürde bulduğumuz aslında e, yine benim bu FDSF dergisi son yayınlanan yazında işte Makiyevide barışı sevmek ve savaş yapmayı bilmek diye bir makale yayınladım bunları akademiyedeki ince de var o zaman yayınlanırsınız. Burada şunu görmekteyiz. Makiyevide fiili hakikat verite yani efektuar dediğimiz bu gibi bir kavram var. Bu fiili hakikat etrafında, bu kavram etrafında Mahkeme'nin bu anlamda becermesinden bağımsız bir politik düşünce oluşturmak mümkündür müdür sorusu bize daha da ciddi bir şekilde miras davranışı da sorular da atarız. Evet, başka soruma devam edelim. Aslında siz şey dediniz ya okuma şeklinde olarak meyve bakış açısıyla işte modern etkilerin ya da çoğuda çalışılacak onları birbirinden ayıran ne ya yani olma çeşitleri biraz daha detaylı olarak Şöyle, e, şimdi bazen bu el kitapları yazılırken e, hep e, tek güze bir perspektif kullanılır ve o tek güze perspektifte bir nevi e, düşünürlerin işte çağın sorunlarıyla olan karmaşık ilişkisi kavramların e, bağlamları biraz daha böyle baskılır ve bu e, bir önceki yüzyılın filozofları ya sonraki yüzyılın filozoflarını bağlayan e, daha çok o yazarın o fikirleri ya da o kitabı yazdığı çağın güncel perspektifi olur. O güncel perspektifle yine bir e, filozofların kendisinin has bir tabi özgürlükler ya da düşünmelerin ya da kitaplar içerisindeki kavramsal özgürlükler aslında e, Cumhuriyet Paradigma etrafında okuduğumuzda şöyle bir manzara çıkıyor. E, Mahkemede de henüz o değerlerin kimseles olgunlukları oluşmamış diye bakarız ama sakin makyavelli Pop'sa bir pas atıyor. O Leviathan ikizvası kursunun bir bazı böyle eski kitaplarında böyle indirgemeci perspektifler olurdur. Hı, hı Halbuki e, bu perspektifi kaldırıp Makyavel'in kendi yazdığı metinlerde biz politik olan nedir diye sorduğumuzda daha farklı bir makyavelizm ortaya çıkıyor. Ki toplumsal e, yani gündelik yaşamda şunu da görmekteyiz, makyavilerin isimini aldığınızda herkes böyle bir yüze ekşi ama makyavizm çok kötü bir şey gibi sanki makyavizm dediğimiz şey makyavilerin burada yazdıkları yazdıklarını e, çöpe atmamıza e, olanak tanıdığı gibi e, bir manzara olabiliyor. Halbuki biz burada bu saydığımız metinler etrafında gayet güçlü bir politik düşünce ekleyebiliyoruz ve bu politik düşüncede işte modernist kırılmaya ve Cumhuriyetçi perspektifler Ziyaretin politik olana, işte bu çoğulcu yani çok ıı, özneli bir yani ve, ve çok çatışmacı bir özelliği ortaya çıkıyor ve bu çoğulculu ve çatışmacılık hiçbir şekilde indirgenmediği bir politik kavrayışı ben makbul olarak görmedim. Ee, bu, bu şekilde bir şey olduğunu evet. anlıyorsunuz. Sonra devam edecek olursak mesela. Makbeli'nin bu Savaş Sanatları kitabında ilk ilgi çeken okumanı tepkilemek derse, Orta Çağ'ın kendisine as bir takım e, sorularının özellikle haklı savaş mümkün müdür sorusunu soruluyor. Tabii Tabi bu e, haklı savaş e, ifadesini biz Türkçe'ye adil savaş diye de çevirmemesi mümkün. Yani haklı savaş, adil savaş derisi o bir tercihe bağlı bağ olarak değişiyor. Örneğin haklı savaş teorisi yok diye. Şimdi zaten kıyaslılığı e, da bu savaş sanatı da makrebelinin okunurluğunu basit kılan unsur. Bu e, kendisinden önceki dönemlerin felsefesini aslında bir kaka teorikliklerden e, kurtularak o düşünceyi belirtiyor. Mesela haklı savaşma hükümünün sorusunu burada sormadığımıza fark ediyoruz. Yine aynı şekilde belki bu Krens kitabında da diskorsiyle ortaya çıkan, artık ahlak alanı ile politika alanı arasındaki, hatta din alanı ile politik alanı arasındaki ayrılmanın da makyabelerinin kavrayı iyice kristalize olduğunu görmekteyiz. Daha öncesinde hep e, polis dediğimiz alan, hep böyle bir dini, e, ahlaki, politik bir alan hep bunların hepsi diğer adını düşünmeye Marxizm bize e, politik olanın partayla ele alarak bunların içerisinde hiç de öyle ahlaki belirlemeler olmadığını ortaya koyuyor ki bu modern temel taban e, bir tanesi. Eee bir kere ben bunu sıhhta sorarken gözümüze bir fıltı taşın geçmişti. Yani Marxizm bize ahlaksız balolu diye demişti. Tabii böyle bir şey değil. Marxizm söyleyip politik olanın e, tasarrufları içerisinde ahlake ile de has belirleyicilikler yoktur demiş oluyor. Örneğin zaten birazdan bir an önce savaşması yapılır, i̇şte devletin savaşı işçisi nedir, bunları anlatırken kullandığı ya e, da betimle bir çerçevelerde e, ahlak alanının beliricinin neredeyse hiç görmek biz Bu bir nevi sonraki yüzyılda Mithin'in fizik teorisine benzer bir e, bölüm. Yani modern, teyhas ayrımlardan bir tanesi ile birlikte açığa çıkmaya başlıyor. Şimdi e, bu tilin meşhur bir deyimi vardır. Savaş devleti yapar, devlet de Hani Bunlar birbirini karşılık olarak yapan, unsurlar olarak düşünüyoruz. Ve e, bakıldığında makreolide şu fikir ortaya çıkıyor. Savaş eğer zorunluysa haklıdır ifadesi kurar. Şimdi var savaş bir kenara bırakıyor ama e, bu savaş eğer zorunluysa haklıdır derken mesela mahkemeliklerine çıkan bir zorunluluk fikrini de bir dönüşüm var. Bunu atölyemizde söyleyecek olan var mı? Mesela mahkeleliğe göre zorunluluk nedir? Başka çare tam olması o değil Son çare olarak tam olarak o değil. Ee, yani şeyler bu tren sistemle hareket edeyim tabi Bizim okuma ve de bu yanıtı vardı ama bu hafta biraz şeyin ki düşük oldu herhalde. Yani. Önceden bir haklı haksız ayrımı yapmıyoruz. Yani savaş ortaya çıktı anlayıştı, büyük <gülüyor> bir durumda. Ee, zaten varlığıysal oluyor. Yani o anda içinde bulmuş oluyoruz kendimizi. Ve kaçamadığımız zaman, ya ee, işte savaşa bari karar alamadığımız zaman zaten politik alanın dışına çıkmış oluyoruz. Yani önceden bir haklı haksız ayrımı yok. Bir savaş varsa da bir zorunluyorsak yeniden haklı hareketlenmiş oluyoruz haklı. haklı, haklı, haklı, haklı, haklı. Yani önce başta ilk faren savaşı haklı taksi olup olmadığını yapamıyoruz yani günümüzden bakarak. E, basitçe evet yani ilk etapta bu ukrucunun yanlış olmadığı söylenebilir çünkü e, haklı savaş teorisinin arkasında şöyle bir e, teorik plan var. E, Örneğin e, bu tabii ortaçağlı zaptları bu eseri tartışırken e, haklı savaş faliy savaş mümkün olurdu. Örneğin bir e, katolik devlet, katolik olmayan bir devleti savaş açısında bu savaşın haklı bir koşulları karşısında şöyle bir manzara da olmuş oluyor. Zaten katolik devletin savaşı e, arkasında Tanrı'nın e, iradesini de almış durumda ve tanrısal iradeyi aldığı için bu savaşta o devlet karşı tarafın 17. tekrar şeytan oynayacak çünkü... Bir tarafta tarım iradesi adına savaşan, haklıyla savaşan bir devlet yapısı, diğer taraftıysa zaten tarım desteklermediği bir şey. O da doğal olarak her şeytan rolünde olmuş olduğu bir nevi düşmanı şeytanlaştırılması gibi bir figür var farklı savaş tiplerinde. Ki bu farklı savaş tipleri biliyorsunuz, özellikle de 21. yüzyılın başına tekrar canlandı. Hatta 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın başında yer yani veren Amerika, Amerikanıtra karşı savaşında gündeme gelen caz form bir tabir kullanıldı. Yani o de baktığımızda yani, e, bir taraf haklı olduğunu düşünüyorsa kendi savaşına, diğer tarafa tek düşer şey e, şentahileştirmek ya da imha edilmek oluyor. Benim savaşım haklıysa senin kesin olarak haksızdır bir kere diye bakmış oluyorsunuz ve haklı savaş derecesinin riskleri burada kendisini göstermiş oluyor. Yani sen düşmanınız kendine denk bir düşman olarak değil, Tav tersine düşmanını şeytanlaştırarak ele almış oluyorsun. Yani onun inilecek, devrilmesi gereken, iradesi kırılması gereken bir politik birle mensup olduğunu düşünmüyorsun Tav tersine. Onun zaten bir politik birlik de olmadığını, onun zaten hiçbir hakkında olmadığını, onun yani bir şeytani bir güç olduğunu şimdi. O yüzden Atlı savaş teorileriyle ve makroili'nin teorisi de oldukça belirleyici bir hedefine sahip. Çünkü bu e, ortaçağ perspektifinden bir çıkış yani söz konusu. Şimdi zaten makroili e, ahlak ya da teolojik gerekçeler de, işte biz savaşırken bize karşı savaşan düşman varsa bu çok kötüdür. İşte bunu e, ciğerini sökmek lazım diye bir kitap yazmıyor doğal olarak. E, savaşın hangi durumlarda nasıl yapılması gerektiğini, işte bir devletin içeride e, ve dışarıda iddia nasıl oluşturması gerektiğini ve politikaların tasarlıkları e, tekrar e, oldukça betimleyici bir şekilde ele almaya çalışıyor. Bunu yaparken de bir ahlak ya da teolojik gavliyle e, yaklaşmıyor. Oldukça ve normatifi olmayan bir dili var burada Şimdi bir... E, Makvili'yi bu veiriz hattı dair ederken zaten şöyle bir girişler de gelmiş oluyoruz. Aslında devletler arası da bir ilişkide ki savaşı tanımladığımız yer ilk olarak Makvili'yle birlikte. Sonuçta bir takiple bu MİK devletler olabilir, büyük devlet de olabilir, çevre devletler de olabilir de ama savaşı yapan bir kere enerjilerince bir devletler arası ilişki, insanlar arası ilişkide Mahkeme Veli savaşı görmüyor. Ben bu makalayı yayınladığım e, dergide hakemlerden bir tanesi şöyle bir itirazda e, bulunmuş. E, aslında e, şey demiş siz burada e, Mahkeme Veli'de savaşın politik bir şey olduğunu devletler arası ilişkiden savaş çıkabildiğini söylemişsiniz ama Mahkeme savaş her şeydir demiş. Ben de o cümleyi aldım mantıkıya vermi olarak. Savaş her şey o zaman işte minibüsçilerin e, müşteri kalmak için yaptıkları az dalaşına da savaş demiş oluruz. Ya da şey, karı koca arasındaki bir takım sözel ya da fizik münakcışları da savaş demiş oluruz. Çünkü yani mantık iyi önemli kullanıcağı altında tüm e, tikelleri kapsamış oluyor fark ediyorsunuz. Yani böyle bir analiz yapmamız mümkün değil ya yani savaş her şeydir diye. Makburi e, Beykent diğer savaş diğer tür çatışma ve mücadele de savaştan sayarsız ama Makbel'in bunların gerçekten kitapta ilgilenmiyor. Yani, e, Makbel'in ilgilendiği en üniversite diyecek devletler arası ilişkin bir türlü olarak savaş sırf devletler arası ilişkin bir türlü olarak savaş değil. Aizanlı bir devletin kendi içindeki iktidar mekanizmasını da kurmak açısından kendisi de olan e, devamlılığın da savaşlarla savaşla ilgileniyor. Başka bir kategorik e, Savaş da öyle Bu çok açık şerefler bir tanesi. E, o bakımdan e, ilerlediğimizde zaten devletler arası ilişkiye baktığımızda devletler sanki e, fiilen olmasa bile teatrında sürekli savaş halinde olduğunu açısın diyor. Yani savaşın kendisiyle savaş hali kavramlarını ayırarak söylüyor bunları. E, zaten bu çerçeve baktığımızda barış çok istisnai bir dururken savaş daha olağan bir durum devletler arası ilişkiler. Yani evet, savaş halinde savaşın kendisini ayırtarak bunları söyledim. O halde ee, savaş başka politik irariyeyi ee, zapturak altına alınan uğraşının zorunlu uğraklığından birisi olarak çıkıyor. Aynı şekilde savaş fenomeni politik kuruluşu tehdit ettiği gibi aynı şekilde savaş fenomeni politik varoluşu, bir devleti politik varoluşu güçlendirmenin de imkanı. İkisi de olabilir potansiyel olarak. Tehdit de edebilir başka bir devletli savaş o birliği. Aynı şekilde e, güçlendirebilir. Daha da güçlendirebilir. Bu iki olasılık da var bir zorunluluk alanının içerisinde. E böyle bakıldığında e, bu Mahvely'in bahsettiği bir tu kelimesi ki bu bir tuyu herden yetenek, basiret eril bir beceri olarak da çevirebiliriz kullanıcısını. Gerçi bu makyali konferansını ben başka bir meclada da vermiştim. Orada dinleyenler arasında çok önemli bir latin bir profesörü vardı. O bu çevirilerden bazıları itiraz etmişti. Kendisi de sonra kütüphanede konuştuk. Bu basit bir olmaz dedi mesela. Ama yani latincenin genel e, kullanımı içerisinde virtu bu anlamlardan bazılarına sahip olmayabilir ama makyaminin kullanımı açısından Makkereli'de nasıl o ahlak alanı ile politikaların arasındaki kopmayı işaret ediyor? Birtun'un da o geleneksel ya da ahlaki kullanımları Makkereli'de zaten yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani Birtun işte mesela Tansu'ya Dertü diye bir kime var ya Erdem aynı kökten geliyor. Yani Makkereli'de Birtun'un kullanımı erden işte ahlak alanı gibi yerlerden uzaklaşır. Daha çok o Birtun'un kökündeki bir köküden işte erik. E, beceri diyelim, e, bir beceri anlamına bir devletin birçüsü, gücü, kuvveti bunlara daha yakın bir anlamına gelmeye başlıyor. E, Hocamız da böyle e, basire konusunda öyle rahat rahat konferanslarda kullanma dedi. Ama ben de ısrarla bir birçinin neredeyse bu anlamda kullanıldığını latincinin o klasik kat içerisindeki anlamlardan giderek ısırıldığını e, söylüyor. Yani bir anlam değişmesi yaşıyor bu kavram. Zaten e, bahsettiğimiz çağdan altında üstü artık. Böylelikle ama şuraya daha benirli bir dikkat e, buyruğumuz gerekiyor sana. Yani işte bütün bu kitapların da bahsettiği şekilde bir tüm yöneticinin doğal ve ahlaki bir cevheri olmadığı mümkün fazla öyle kimli konularda sakin politik alanda böyle bir e, lider vasfında böyle bir cevher, böyle bir söz böyle bir substans olduğu fikri oluyor aslında. Halbuki Machiavelli ile birlikte bu fikir ortadan kalkmaya başlıyor ve e, ortaya çıkar şey artık bir e, doğal bir politik cevher insana sunulur olarak gelmiyor. Doğal ahlaki bir cevher diyelim o sübstans, e, makyabeli de e, analiz kategorisinin dışına aletilmeye başladı. Bu da çok önemli bir dönüşüm çünkü bakıldığında eğer biz e, doğal bir anda ki bir cennet, şeylerin e, düzeninde ya da düzeltilmesi de abartılabilir, şeylerin düzensizliğine de diyebiliriz, makyabeli de bunu da soru şeylerin düzeninde düzensizliği de aynı şekilde makyabeli de ortaya çıkıyor. E, o şeylerin düzeninde ya da düzensizinde bir devletin ya da bir egemen kudretin diye virtüsü o şeylerin düzeninde ya da düzensinde kendisine göre çekip çevirebilmek kapasitesinde yatıyor ve bu kapasite de bir e, çevresel ilişkiler, bir türsel ilişki olarak karşımıza sunulmamaktadır. Yani yine bir, e, şöyle bir ayrım yapalım. E, ne kadar politik teorik kitapları okusak da, ne kadar politik tercihler etsek da bir e, politik praksis içerisindeki bir virtü, tüyü, bir sahip olmak, o e, her zaman bizim e, yapabileceğimiz bir işti. Çünkü o politikte oluşan bir beceri olarak karşınızda, işte bir el e, kuvvet olarak karşınızda, yeni işte şeylerin düzeneği içerisinde, o düzensizliği içerisinde durumu, kendi devletine ya da yeni politik birliğine diyelim, devlet gelinmesinde kullanmayabiliriz, politik birliğe göre çekip çevirebilmek kapasitesi. Bu olarak çıkıyor. Ve o zaman bu tarz bir virtun, bu tarz bir kudreti kendisinin en çok açığa çıkardığı zahlardan kıyasla savaş meselesinde ortaya çıkıyor. Çünkü savaş bir anda yani her şeyin kazanılıp kaybedildiği bir sürece dönmeye başlıyor birisine sahip. Tabii şöyle bir e, uzun parantez açmak istiyorum bu Makrevi'yle meselesine. Şimdi ben e, bazı arkadaşlarımız biliyor ama e, çağdaş dönemde ya da günümüz dünyasında savaşın dönüşmesi üzerine bir kitap çalışması içerisindeyim. Yani şunu söylemek lazım yani Makrevi'nin çağının savaş kavrayışıyla ya da Hegel çağının savaş dağlayışıyla bugünkü savaşlar aynı tipte savaşlar değil. Yani çok detaylı birkaç farklılık var. Şu an doğrudan bunlara girmedik ama gidip makyerin o alıp böyle çatlayıp bugün droneların savaş yaptığı döneme uygulamak kolay değil. Ya da eskiden e, orduların, nizam ve savaş alanının sürgünsü seyfi idaresiyle bugünkü işte operasyon e, ya da işte bir takım e, Harada askerlerdeki savaşlarda da çok kategorik farklar O yüzden hani makinein savaş savaşta hemen bugünkü e, günümüz dünyası savaşıda doğru da adapte etmek konusunda biraz e, teorik bir çekinceye sahip olmamız gerekiyor. Ama e, yine de bu çağdaş savaşlara dair bir kavga en azından farklı olan şeyi yapamamak esnası makineimize bir imkan sunuyor. E, umarım o bahsettiğim kitapta. E, Önümüzdeki yıllar bu zavallı çıkmış. O yüzden size ulaşmış olur. Ee, şimdi o zaman Machiavelli'nin baktığı bize e, burada bir politik birlik, e, bu savaş bahsi bağlamında nasıl e, yönetikleri sorusuna bakıyor. Özellikle bu bir ütü bağlı. Çünkü e, Machiavelli eğer savaş e, haklıysa zorunludur tezine iyice anlamaya çalışmamız lazım. Bunlardan Birincisi şunu anladık sanır, savaş diye bir şey olmadığını anladık ama savaşın hakkında o zaman nasıl ortaya konulacak? Yani eski orta çağ haklı savaş görevlerinden koptuysak, e, makyeli ile savaş haklıysa, zorundur tezini nasıl anlamamız gerekiyor? Nasıl e, zorunlu hale gelecek bunu <gülüyor> görmek gerekiyor. E, biz bunu da yaparken yine e, deminki hani, hakemin itirazını da söyledim, savaş makyeli ile her şeydir de demiş ya, ilk kere Mahkeli'yle ilgili savaş gayet devletler arasındaki ilişkiyi tavsiye bir şekilde analiz ediliyor da zaten Mahkeli'yle ikinci savaş, şiddet ve saldırganlık tipleri ayırt edilen bir şey. Yani bu biz her türlü insanın içindeki saldırganlığı savaş olarak da algılıyoruz. Savaştan Mahkeli'nin algılışını gayet bir ciddi bir politik örgütlenme olarak düşünüyor Savaş Bir devletin, bir politik birliğin ciddi bir örgütlenme tip olarak, özel bir fenomen olarak ele alınıyor. Şimdi savaşı şiddet ve saldırganlıktan ayırılacak olursak Mahkeme'de de, e, savaşın birkaç fonksiyonu olabilir. Özellikle şunu biliyoruz ki bir işte İtalya, Florensa'da biliyorsunuz e, Mahkeme'de yani Roma'da değil bu önemli bir bilgi dönemin süreci açısından e, ve içeride her zaman bir iktidar mücadelesi olur ve içeride bir takım yarılma diyebileceğiniz ya da bir Görünme her zaman içeride potansiyeller vardır. Zaten politik şeyler alanı eğer realist bir perspektifle bakıyorsak içeride böyle arı duru, hiçbir zaman hareket etmeyen bir politik şeyler alanında alanı cislen olmaz. Her zaman politik şeyler alanı içeride ve dışarıda sürekli çatışma halindedir ve çoğulcu olarak çatışma halindedir. Yani bir, birden fazla öngörülen çatışma imkanı vardır. Ee, hakiki bir üçlünderde bak göre zaten bu çatışmaları imha etmekten üzerinde bu çatışmaları devletin birliğiyle bildiği için kendisi bir küsüyle birleştirmeye çalışır. Her içeride hem de dışarıdaki unsurlarla. Dışarıdaki unsurlarla uğraşma modeli savaşta değil. Ama savaşta hangi koşullarda savaş? Onu çalmaya çalışırız. Şimdi e, savaş detaylı ama tabii e, özel bir şiddet şey halindeyiz örgütlü bir şiddet hali. orduların ordularla savaştığı bir şiddet hali ve e, ahlaki bir bakış açısıyla ya da kutsiyet, bağları inanlaşılabilecek bir şey değil. Tam tersine zorunluluk fikriyle kurulan bu politik olan bir ve savaş bu alandaki dinamikleri ahlaki ve teolojik sahiplerle açıklama yetersizliğinden öncelikle mahvediyor açıklama. Demek e, politik birliğin savaşla olan ilişkisi, savaş fenomeninin kendisini her şeyden önce başka unsurlarla halledilebiliyorsa, örneğin diplomatik usullerla halledilebiliyorsa o zaman diplomatik usulunu kullanılması gerekiyor. Savaş ancak zorunluysa kullanılabileceği birbirine başlıyor. Ama burada iki türlü de bakmak lazım. Çok barışçıl bir dünya görüşüne sahip olabilirsiniz. Tam tersi çok savaşçıl bir dünya görüşüne sahip olabilirsiniz. Bu ikisi de mahkeme savaş fenomeni açısından hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Yani senin sahip olduğun fikirler çok barışçıl olmanda, savaşçıl olmanda sana ait şey. Mark Winn'in yola çıktığı fikir bu demin de bahsettiğimiz e, fiili hakikat ne anlatacak bize? Bu politik sahadaki şeylerin fiili hakikati bize neyi yapmamıza izin veriyor? Çünkü senin kafandaki fikirlerin neyse Fili alanın içerisinde, o fiili hakikat alanın içerisinde ki fenomenlerde olmayabilir. Yani çok barışlısındır ama en çok savaşı sen yapmış olabilirsin yani barışı. Tam tersi de olabilir. Yani Bunların hiçbiri Machiavelli'de özellikle fikirlerin e, somut şeylerin fiili alanında giydirilmesi diye bir fikir metodolojik olarak hiç gözüküyor. E, e, bu yüzden zaten realist olarak adlandırmayı tercih ediyoruz. Şimdi şöyle bir alıntı yapmak istiyorum Makhlöyeli'den. Diyor ki Makhlöyeli'nin akıllı hükümdar barış zamanını da hoşunu harcamaz ve talihinin, fortunasının ters önebileceği günlere kendine hazırlar. Öyle ki kötü günlerinde zorluklara karşı görebilecek zorluk. Küçük kendisini de bulur. Demek ki bir tane daha alınca Savaş sanatından nefret etmek iklima giden ilk adımsa bu sanata mükemmelen sahip olmakta, iktidar ve yükselmeni yoldur diyor. Şimdi savaş sanatından kastımız ilk olarak sanatın ilk adının şu olduğunu anlıyoruz. Yani savaş teknesi diyelim. Savaş teknesi, savaşın gerekli gereksiz kullanılmasında, yani gereksiz kullanılmasını zaten bize eline vermiş Yani çok savaşçı bir ideolojiye sahip olup haberi, savaş açmak e, fikrindense gerekli ve zorunlu olduğu durumlar dışında o sanatı kullanmamaya gerektiriyor. Savaş durumu. Ki yani eğer savaşın tanımışıysak, yani düşmanına, e, kendi iradene, kendi düşmanına kendi iradene düşmanı kendi irade iradene boyun eğdirme sanatı, şiddetli bir şekilde boyun eğdirme e, tekniği olarak düşürsek savaşın. Eğer eğer birçok muhalebeyi kazanabilirsin ama politik anlamda savaşta mağlup olma için ya da savaş yoluyla hiçbir şekilde istediğin politik amaçları ulaşamıyorsun demek o zaman savaş gereksiz bir şey. Yani savaş yapmanın tek maksadı politik bir amacın olur. Bu amacına düşmanına ya da e diğer düşmanlara diye bir çok olabilir Onların ilerlesine boyun edilme haddesi olarak karşımıza çıkar. Demk burada politik amacı savaşta daha verici olduğunu ortaya çıkıyoruz. Makhireli'nin tasarımında, Kylodris'e gayet yakın bir perspektif yapılıyor diye O zaman yine bir alıntı daha yapayım. Ee, bu benim makalemin e, başlığını aldığı alıntı Makhireli'den geliyor. E, bunu yapabilmek için de diyor, yani alıntının ortasından e, okuyorum. Barışı sevmek ve nasıl savaşılacağını bilmek gerekiyor diyor. Yani. Savaş sanatının belki en temel yola çıkışı barışı sevmek. Çünkü barışı sevmekten kastemesi şu, barış bir politik haldir. Bazıları şöyle düşünüyor barışı. Sanki savaş politik bir karar ama barış böyle doğada olan bir şey. Doğada olan bir tanesi. Yok yani savaşta barışta politik olarak karşımıza çıkıyor. E tabi ki savaşan tarafın ilk arzusu. ...kendi barışını tesis etmektir. Doğru olarak savaşan taraf, e, savaşçı muhalif e, ordu... ...kendisinin politika maçına uygun olarak barış tesis etmek ister. Bunu zaten böyle bir barış tesis ya da barışı sevme fikri yoksa... ...savaşmasında bir anlamı yok. Ama ikinci taraftan barışı seviyoruz diye e, savaşmamak da gerekmiyor. Eğer savaş gerekirse, zorunluysa az önce yaptığımız konulara göre o ıı, savaşı yapmak gerekiyor. Çünkü bu yine barışla alakalı oluyor. Böylelikle makyali barış ve savaş birbiriyle gerektik bir ilişki içerisinde şu politik haddeler olarak inanılıyor. Ee, sanki şu algıyı böylelikle politik felsefe okumalar açısından e elemek de gerekiyor. Sanki barışla ilgili bir fikir ortaya atmak etik felsefenin e bir konusuyken savaş sanki politik felsefe konusu sadece. E, biz yani barış fikrinden bağımsız ya e, da barış tesisinden bağımsız bir savaş fikrini ele almamız çok zor görünmektedir. Evet. Buraya kadar soru sorun varsa size söz veririz ama sizden daha çok varsa <gülüyor> yok. Buyurun, sıra. Şimdi hocam bu birşeyi şöyle erildi. Yani bir erdemi erildiği bir perspektifle oturtmakta genelde temiz olmayanları şimdi çok tanımışlığı için engelliler şey. de yaşıyor ve çok da çağcı olmakla da sorumluluyor bir şey. Erdem'in direkçelik köküne gittiğimiz alet terbiye daha böyle cinsiyetçi olmayan bir noktada olmalı ama ayrı istedir. Onda da bir ironi var. Ee, biz e, erdem'in kökününü Kadınları bile politiğe, sürütaş sahip yani bir paradigmadan aramak gibi bir şey duruşmektedir. Hmm. Şey dola. yani dolayısıyla bu bunu, yani kökünü belki konuşmuşsunuzdur, burada yansıtmamışsınızdır. Latifçe e, değil de üretçe kökünü de de böyle tartıştıysanız ya bunlarımızı şey yaparsanız. E, yani daha çok e, burada makrovelin özelliğine konuyu daraltırsak, makrovelince bu felsefecilerde oluşturduğumuz ee, normatif unsurlar ve kavramsal idealizmler hiçbiri yok. Hatta klasik anlamda bir kavramsal sesle de bu Mackeyi'nin belirli bir tarz felsefe yapma geliniyle koktuğunu da gösteriyor ya da belirli bir politik tarih düzeyinden de koktuğunu ve bir nevi o e, politik olanın sadece politik olan ele, olarak ele aldığını ki bu en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi çünkü politik olanın politika ile olan ilişkilerini bile e, ya da özellikle meşruiyet bağlarıyla olan ilişkisini bile çok daha az tartıştığını göreceğiz ama belki Marküvin'in bu politik olanı e, çıplak bir şekilde inceleyebilme ve politik olandaki o iktidar mekanizmalara dair kavrayışı bizim etkileyici ama bunu da şüphesiz belirli bir eleştirel perspektife tabi yapmak <gülüyor> gerekiyor e, böyle bir kısaca yanıt verebilirim bu canlı Fortuna'nın dişi bir şey. Tabi bu bir tür Fortuna dişiler. Evet. Yani değil mi? Onun evet. evet. On da önemli şey lazım. De. Yani talih dişili bir şeyler. Diğeriz arkadaşlar gayet eril bir e, referans modeli çıkıyor işte. Ama e, şu şunu yakalaması belki bizim için önemli. Evet. Bir tür dişil olan Fortuna'yı bir şekilde zapt etmeye çalışıyor. Ama bu zapt etmenin epistemik bir yolu yok diyor. Yani teorik bir şekilde ya da bir tabii bilimsel bilgileri biz bu. Bunları yaparız. Bu bir kazanılan, pratik tecrübeyle kazanılan bir beceri olarak karşımıza çıkıyor. Yani doğru yol ancak başarılı evet. olduktan sonra. Ya biz doğru olup olmadığını ne olaylar olduktan sonra felsefe gözüyle sürekli ama ya da bilim gözüyle diyelim biz bilim olarak önce de şunu şöyle yaparsa olur diye bir öngörüde bulunamıyoruz ama başarısızlığını nereden anlıyoruz? sonucunda başarısında bilim olarak en iyi sırayı. Gece naptı, politik perspektive çalış politik perspektif altında herhangi bir gözetmeler olarak alınamaz. Ama sanki bu anda savaş dediğiniz bildiğiniz olan savaşın göstergi anlamda anlamlı çalıştım. Diyor ki savaş her şeydir mesela savaş her şeydir. Kesine yani karşı, karşı. çıktınız karşı. Savaş her şeydir. Bir kavramdır ya da bir Özgü ilişkiler arasındaki ıı, diğer çatışmanın ıı, de... orada gelen hakaret savaş kavramını kullanmıyor. Yani Ege'nin Krik'le Kamp arasındaki bir ayrım var. Maalesef bazı içerilerde Ege'nin mücadele edildiği yeri savaş diye çevirmiş. E, yani şey Krik'ten bahsettiği yere dikkat edelim. Evet de şey olarak bahsettik. Yani yine de burada geleneksel metabolizde referans vermemiz gerekiyor gerekmeler. Yani savaş Lozlis'in tarihleriyle bir var da Yani her seferinde her yapılan savaş aslında yeni bir savaş ama savaşa dair bir, bir, bir e, perspektifleri tartışabiliriz. E, yani tözdene olmayan Ki zaten yani, askeri okullarda dersken amacaların yani bu moderniter boyunca bunu tözdeneştirerek anlatmanın çabası hep başarısızlı olmuş. Lozlis'i biraz da özgün kurbançelerden bir tersi ve ortamışlılardan bir tersi bunun işte olmaz diyor. Mesela şekilde epistemesi olmaz diyor. Teknesinden bahsediyoruz. Yani nasıl diğer teknelere müzik teknesine belli bir şekilde ama hiçbir zaman tam olarak aktaramazsın diyebilir. Belleri görebilirsin. Her şekilde sanatçı aslında bunu söylemiyor. <gülüyor> bir hatta sunuşta varmışsa başı da ateşti. Evet, bir Yani bu e, politik konumla göre değişen bir şey. Çünkü e, markette bu kiliyat e, kavramı, skavramı bile e, dizüniyon ne kavramı ile, dizüniyon ne kavramı ile bölünme ve e, diziliğin bozulması kavramlarıyla birlikte düşünmek lazım. Yani e, bu makyeli çatışmacı paradigması zaten e, bu bölünme fikrinin politik politikçiler alanında esas olduğunu düşünüyor. Bunu imha edilebileceğimi, bunu kaldırabileceğimi düşünmüyor. Şimdi bunun e, demek her seferinde yeniden örgütlenilmesine e, makyeli bir şekilde kündarın görevler arasına ya yani da bir politikacının görevler arasına sırayı. Şimdi bu yeniden örgütlenmesi ya da bu bölünmenin e, virtüs, bir tüs, belli bir yürütüyle tekrar kazanılması eee bilgiye dönüştürülmesi ikincisinde eee bazen savaş bazen de diğer yollar daha etkili olur. Bunun hangi daha etkili olacağı eee ülkede kendi politikası yani politikajın interiorteci eee praksis belirleyicidir. Biz kesin olarak söyleyemeyiz yani bazı durumlarda evet savaş daha baskın da durduğu bu bir bilgi Ama bazen de savaş daha fazla görülmeyi artıracak bir unsur olabilir herhalde birleştirme kapasitesi açısından o, o yurtusundan kalmış artık diye. Bir ara yapalım. Soru var. Evet, sor Soruyu alalım sonra ara yapalım. Hakkıda bir de fükümler konusunu geçirdiği zaman kini hakikaten neyi yapmaya imkan verilmiş fükümler de onu yapıyordu. Evet. Başka Aslında... bir şey yapmaya kalkarsa zaten başarısız olacak. Evet. çünkü de bir şey, bir alan tanıyor. Yani sürekli onakta olabilecek fükümler Parlak mühendiydi ama bu sonra şuna dönüşmeyecek bir sorun olarak olanlıkların o kanunları kurması da o şartlarda olması gerekendi. Şöyle olması gereken bir zaten mühendilik yok da mühendik az önceki soruda da ortaya çıkarttı ki yani, yani çıplak anlamda bir politik olanda kazama ve etkileşim üzerine betinlene kapasitesi var fakat bu politik olanın politik eleştirisini etmeye ile ilgili bir refleksiyon neredeyse hiç yok. Zaten makyeli bir yandan güçlü kullanılması bu ama bizim eleştirel bakmamız gereken noktalar değil ya burada bir meşruiyet meselesini o zaman ısırt ele alacağız. Bu makyeli bu neredeyse çok az tartıştıcı yani Sen devletle birlik ve sağ olmuyorsa tamam şunu şey söyleyebilirim. Bu biraz da meşruiyet tartışması ama modern tartışma. Makyeli biraz böyle modern Öncesi yaparsak modern bir tarzı mı olabilir? Evet, kısa bir para verelim ama bu mesleğe devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> aslında en çok bu çağdaş sizler pilot ve okuması da çok önemli bir <gülüyor> kavramı ee, dönüştü. Bu <gülüyor> çok, çok, tarzı çok kullanılan bir kavram değil. Şimdi Makki bilgiden kadar biraz öyle 15 şu şekilde bahsediyor da. Bu fiili akifler diyor Makki'de. Şeylerin tasvir edilen hallerinden ziyade somut ve fiili akiflerin kavramasını en hayati unsur olarak ele almak. Yani tekrar söylüyorum, şeylerin tahayyübe edilen hallerinden ziyade şeylerin somut ve fiili hakikatinin kavranması. Şimdi burada demek e, sebep ve sonuç ilişkileri içerisinde özellikle politik fikirlerin oluşması, politik konumların oluşması, politik eylem tarzının oluşması, İstanbul'da birbirinin e, burada önemli bir şey bizim kafamızdaki tahayyüyle bir takım durumları düşünmekten sonra durumların kendisini somut ve fiilin hakikasının kavranması yönünde bir dönemlerim var. Yani örneğimi de şöyle örnek ee, Bazen çok pratikal bir, bir takım teoriler, bir takım olaylar oluyor bu politik sahilde. Ben bakıyorum 7-8 farklı politik fikre mensup kişinin bu olaylara aynı olay yorumda herkes kendi fikrinin doğrulamasını ve sağlamasını diyor bu yetkiliği ve pratikal kullanma yani de e, bu tarz bir e, politik fikrin aslında bu politik şeylerin somut ve fiilini terap veriyorlar. Bu çok güzel oldu. Yani düşün yeni, yeni, yeni bir tekil bir olay büyük boylar yani, adıyla tabiri olacaksak. Yeni bir tekil bir olay olacak ve e, hiç kimse politik fikrini zerre kadar değiştirmek zorunda kalmayacak. Bu da yetmeyecek. Üstüne üstüne Herkes kendi politikliklerinin sağlamasını düşünüyor. Bu tam da makyavilerin yöntemine ya da makyavilerin anlattığı şeye uzak olan çerçeve. Hocam bu hakikatin şey, manhaik ya da yan kutu... Veritas. Berita. Berita, şey, yani Veritas'la bilirsin. Verita Efekuari. Zaten ben makalemde İtalyancasın olduğu gibi koydum buraya. O yine FLSF derisinde şeyler indirebilirsiniz, akademilerde akademide. indirebilirsiniz. Şimdi e, burada bu bağlamda Batunda az önce yaptığımız e, sohbetteydi, o yüzden bazı yerleri atlayarak bazı noktalar daha hızlı gelmesi yani için diyor ki makineler yani bir devletin ya da bir politik ilginin, bir konsiliğin artık politik ilgiler teşifte olabilir, imparatorlukta olabilir. Bir politik birinin e, kendisi e, güçlü olması, temel özelliği kendi kozasına sahip olması. Yani bir ya de tam Türkçesiyle kendi sevgilinin kendisine ait olması. Yani bazı güçlü devletler kendi kozasına sahip, kendi sevgiline sahip. Bazıları da bu kendi kozasına sahip devletlerin sonuçları olarak. Onların, e, onlara maruz kalan bilgi yapılar olarak. Şimdi peki savaş e, teknesi tekmesi hükümdar ya da yönetici kişi nerede duruyor? Hükümdar bir devletin bir politik mi, bir kozası mı yoksa onun okaziosu mu? Okaziodan vesile diye tercüme ediyoruz. Bu okazionun isim tabiriyle okazio. Şimdi mahkemede diyor ki iyi bir yönetici, iyi bir hükümdar e, nasıl bir virtüsüyle birlikte bu şeylerin düzensizliğini kendisine ait bir düzene dönüştürme kapasitesi sahip. Nasıl ki e, politikçilerin içindeki bu divizyonu, bölünmeyi e, kendini diriliğine ve diriliğine dönüştürme becerisine sahip. Ama e, yine iyi bir hükümlerin temel özelliği, devletine ait olan kozayı kendisi sanmaması. Daha açık. Yani e, koza yani bir devletin sevdi, devletin kendisidir. Hükümden sonra onun vesilesi. Bir vesile olan Kündak kendisini devletin kozası sanırsa o zaman işte yine bir e, bilgi durumla fiili hakikatte karşı karşıya gelme sorunumuz olacaktır diye düşünüyorum. O zaman e, savaşı sürdülecek komutan okazional gerçekliğine vesile olan okazional gerçekliğinin olarak araç geliş ve koşulları kararlılıkla yürütmesi gerekli. Yani çok temel şeylerden bir tanesi. Demek Makya'yı e, bu, bu öne çıkarttığımız kavramların hepsi Makya'yı Aslında çağdaş politik tarzında bir öne çıkan kavramlar. Onu söylemek istiyorum. E, şunu bize öğretiyor. Yani Makya'yı normativist bir politik fikir ya da bir hukuk teorisi'nin içinden önce bize aslında realist olmaya ya da rasyonist olmadan önce voluntarist bir yönelik ekonomiyi öğütülüyor. Çünkü ee, felsefeciler, politika düşünmelerinde genellikle normativist idealizm ve rasyonist bir takım kavramsal her şeyin yanında geliyor. Ama bize ortaya koyduğu şey, politik olanın e, ya da bu hiili şeyler alanında sonuç hakikati bu kadar normativizme e, izin vermediği, ya yani da normativizmden önce en azından bu sonuç belirlenim alanlarının içinde kavraması gerektiğini, bunları kavramadan bir fikri alana geçemeyeceğimizi düşünüyorum. O zaman e, bu klasik, bir klasik felsefelerin, spekülatif felseferin yöntemlerinin çoğu e, Mahkemen'in politika düşünmesi diyor. Belki o, bu kadar e, güçlü bir anlatıma sahip olması bu kadar etkileyeceğimiz. Hala e, yeni, yeni yazılan kitaplarda Mahkemen'in bu kadar belgeleyici bir şekilde okunmasının sebeplerinden bu, biri bu olabilir. Çünkü kendisi şeylerin somut ve ...diyili hallerini anlamaya e, çalışırken bize aynı zamanda geleneksel politik felsefelerin de bazı tutumlarından vazgeçmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani çünkü ilk etapta varlardı politik olanı düşünmeye gayret edeceğiz. Tekrar söylüyorum, Akreville de bu politika tabirini kullanmıyor hiçbir yerde. E, Şehirde somut ve fiili hallerini anlamaya yenilirken biz aynı zamanda bu geleneksel e, bir takım politik referansları da bırakmamız gerekiyor. Örneğin işte akıl ve tutku, insan gayra, teori ve pratik arasındaki o hiyerarşik aydınlardan da vazgeçmemiz gerektiğini gösteriyor. O zaman e, Makhevelin bu savaş bahsini bize yani politik eserlerinden, en temel derslerinden gelse politika bir mekan dünyasını aklın sızdırı içerisinde kapatmanın imkansızlığını da göstermiş olacağız. Biz savaş bahsinden bahsetmeden, savaş bahsini açmadan gerçek anlamda bu soğuk ve fiili, atıkak ve onun belirlenimleriyle bir şekilde yüz yüze gelebiliyoruz Ve bu belirliğimden olmaksızın kendi tavir ettiklerimizle, politik şeyler düşündüğümüzde bir yanılsamalı alan içine girmiş oluyoruz. E demek savaş bu yüzden e, politik felsefenin en azından geleneksel anlamda o aklın sınırları içerisinde düşünülemezliğine de bize yani bir praksis, e, teori ve praksisi aynı anda ele almaksızın e, bir şekilde bu e, metafizik yönelilerle politik felsefe yapamayacağımız da ortaya koyuyor. Yani savaş bahsettandır. Bu tarz bir yönelimi e, bize e, politik felsefenin sınır sorunlarından biri olarak koymamıza izin vermedi. Peki burada bir soru alabiliriz. Aşkım Biraz da Mekke'nin kendi içindeki şu bağları biraz hızlı ilerledik ama yine e, biraz açmak çıkmak isterim. Sonuçta Mekke'ye, nereden bakarsanız bakın, bir Rönesans'ı düşünüyorum. Ama e, Rönesans bize, mesela işte ders kitaplarını anlatırken hep böyle insansever, hümanizma kavrayışı yaratılığına çıkan bir Rönesans'ı unutmayın. Tabi Mekke'nin e, Rönesans görüşü biraz daha farklı en yani e, insana bu kadar e, e, hümanizmin ters teklifiyle bakmıyor. Ya da şöyle diyelim, eğer illa ki klasik anlamda bir görev sans düşünürü diye, bu insanların ortak iyisi fikriyle birlikte bu savaş fenomenini ya da politik fenomenin e, olumsallığını yan yana düşünmemiz gerekiyor. Hmm. Yani Makyaliğinizden bize bu sorunu bırakıyor, illa e, bu nesansı has e, fikir e, geliştireceksek ortak iyi, insanın ortak iyisini içerisinde bir de karşımıza çıkan böyle bir e, savaş fenomeni ve şiddetli haller, çatışılma hallerin bir arada ele alınması ve bu bir arada ele alınmaksızın gerçek anlamlı bir e, politik düşünme üretilemeyeceği bize göstermiş oluyor. E, bu şeyde savaşçıların konumun meselesini de biraz açmamızı rica bir Çünkü savaş neticede bir tür özgürlük alanı için de yapılan bir şey. E, fakat savaşanlar özgür müdür? E, yani şöyle tabi bu Bakreli'de çok tarihistan e, bir şey değil ama en çok tarihistan konu şu, bu Fondantieri dediğimiz işte paralı askerler var ve e, paralı askerlerin temel özelliği onlar e, parayı hemen e, ...savaştan kazandıkları için... ...ve savaşmak için savaşmayı da tercih ederdik. E, dolayısıyla... ...gerekli ve zorunlu olmadığı... ...hallerin hepsinde bile... E, ...savaşa tutmak istiyor. Çünkü zaten paralı askerlerin... E, ...en temel... ...kazaç kayna, savaşın kendisi. E, Makya'yı bu yüzden... ...paralı askerleri, kürleyen karşı... ...gerçek bir devlet... E, ...madem Kozasını sınıf kendi elinde ...devlet ettirdik... O zaman kendi ordusu da sahip olmalı ve bu kendi ordusu tabii ki halk ordusu olmak gerekiyor. Zaten prenslerinler tokem varsa şey bir sürü örnek verdiğini, hatta şey bu bizansın Trakya'daki bazı toprakları tutmak için işte Osmanlı ordusundan yardım aldığını ve Osmanlı ordusunun bildiğimiz üzere o diğerlerden çıkmanın zaman da örnek olarak gelir. Yani Bizans'ın kendi ordusu orayı tutmak için yetersiz olduğu için zaten kendi kozasına sahip olduğu için orayı politika anlamda kaybetmiş oluyor. Yani bu, bu bakımdan e, Mahkeme bize modern bir ilk görüntülüyor. Her kendi bir kendi halkından oluşan bir ordusu olmalıdır. Çünkü işin içine birkaç durum giren. birimiz dediğimiz ya, bu adamlar savaşa paralı askerler... E, parayı savaşta kazandıkları için gereksiz olduğu durumların hepsinde bir savaş açacak bir sebep olsun ister. İkincisi savaşta çok riskli durumlar oluşmaktadır. Bu riskli durumların hepsinden kaçmayı tercih edeceklerdir. E, çünkü sonuçta e, adamlar ekmek parası e, peşirler yani sonuçta o savaştan gelecek geliri bir yanda düşer tabi risklerinden tam, tamamen kaçamaz aslında ama girip cephelerinde konulmakta bir mutlak e, giz anlamını taşıyor. O yüzden daha e, koronak bir şekilde gelecekler. Bir de üçüncüsü devletin politik e, amaçları açısından gerekli ama kazanç açısından yeterli olmayan yerlerde aynı savaşı yeterlilip sürdürürler. Orası biliriz. İşte bütün makyajın bir sürü e, örnek veriyor. Özellikle diskorside de bunlardan çok var. Yani özellikle e, bu paralı askerlerle bir devlet savaş sürdüremez fikrinden ortaya çıkıyor. Yani savaş dediğimiz fenomen, bir özel sektörden bizlere satılabilir ve yapamaz. Kesinlikle o halde herkes savaşçı olabileceği, hatta kişilerin savaşçı olabileceği bir ortamda da aslında iç savaş ihtimali biraz daha öngörüne çıkmıyor. Yani şöyle, iç savaş fikri böyle bir fikirden ziyade şöyle bir halinden çıkıyor. Zaten e, Floransa devletinde olduğu Italiyede zaten yettiğimiz sorun oluyor. Biz bile bu sürekli olarak e, İtalya'nın büyük devletleriyle işliyor. Işte, Roma'yı ile Florencia gibi çevre olduğu devletler ise zaten sürekli bir politik rekabet ve bir gerilim sorunu var. Zaten ben hani, hep bu İtalya'nın o arki durumu, bu tarz bir e, çatışmaları ya da bildiğim engel bir e, vaziyet karşısında Machiavelli zaten birleşmesi tavır. Şey hocam Louis Althusser'in Machiavelli okuması var. Hı hı. Orada yurttaşlardan kurulacak orduyu, Machiavelli'nin fikrini devletin ideolojik aygıtları bağlamında değerlendiriyor Althusser. Hı hı. Diyor ki e, orduya vatandaşları aldığın zaman onları ordu vatandaş yapar. Bir soru soracağım. Madem Althusser'i açtığınızı e, 6-1'e ideolojik olmayan aygıtlar algısı. Çünkü bu Türkiye'de karıştırılıyor. Onu da Çünkü şey devletin bir doğrudan aygıtları var. E, bunlar devletiz kendi aygıtları. Bir de e, doğrudan ideolojisini yaymadı ama dolayı olarak geldi. Bunlar da ideolojik aygıtlar olarak söylüyor. E, yani böyle bir ayrımı da e, gözetmek gerekir. Yani şöyle bir şey. Okul doğrudan bir devletin e, aygıtı değildir. O yüzden mesela altı sen ideolojik kaygıt olarak nasıl? Yani şimdi ordu ideolojik kaygıta mı yoksa devletin doğrudan doğrudan alınıyor. Ordu. Bunlar doğrudan ayrıta giriyor ama okul e, e, donaylı kurumlar e, ideolojik kaygıtlarına giriyor diyebiliriz. Gibi. Yani ideolojik kaygıtlarla işte doğrudan siyasi aygıtlar arasında bir fark da var aslında ama e, buyurun yani siz devam edin. Şey nasıl e, şey yani nasıl bu devlet Türk dış ilişkileri orduyla nasıl şekilleniyor? Ordu vatandaşı yaratıyor diyor. İdeolojik hem doğrudan aygıt bunun yanında ideolojik aygıt olarak da vatandaşı yaratıyor diyor. Zaten bu da bizi neye bağlıyor? Eee İçerideki e, politik bilgiin sağlanması, bunun demek tekniklerden bir tanesi de e, yine bu şekilde e, bu bir tür manevsine daha iyi bir imkan tanıyor zaten yüzlerce anlaşmanın bozunun an bütün toplumda yumuş olması daha iyi bir organizasyona da dokunuyor. Özellikle modern bir kültür olarak karşımıza gelen eski zamanlarda çok çöp tarafları vardı Ve niye marketlerce bunu yazan olmadı? şu, düzenli ve işlevsel bir orduyu sahip olarak tutmanın ekonomik faturası çok fazla. O yüzden moderniteyle birlikte bu tarz ordu modellerine geçiyoruz. Yani ekonomik faturası faturasından oluyor ama işte modernitede bu toplumsal olanın e, politik bağlamda bir yeni yeniden organizasyonun söz konusu ve bu toplumsal olan bir fikir aslında moderniteyle birlikte yeni ortaya çıkan ve bu e, politik e, çatışmaların herkese de devlet ilişkilerinin bizzat kendisini görebileceğimiz bir mekanda bekada dönüşmekte. Bir tanesi bir milli ordu kuruyor değil mi? Sonra yeniliyor, savaşı yeniliyor sonra. Tabii şimdi e, şöyle bir ders çıkarmak mümkünse ki e, bu e, tarz kitap yazan adamlar genellikle politika renklerinde başarısız oluyorlar. Yani bu Platon'un da var böyle bir e, değilim. İşte de var. Eee marketlerinde var. Birçok eee bu işin hani biz daha iyi biliriz de yola çıkan düşürden o kadar yani iyi dairlikleri kesin de daha iyi bulayacak olm olmadıkları da eee tarihte defalarca görmüştüm aslında. Sonra o milin evet, bunu, tarih bir bilgi olduğunu hep anlatıyorlar. Evet, ediyorlar ama yine bunu bu pratikte olduğunu karıştırıyorsunuz ya öyle bir şey. Yani yine de e, yani şöylece şey, hiç bilmeden de bazıların öyle bir tecrübesi basit oluyor ki onlar iyi uyguluyorlar. Bak iyi uygulayıcı olmadan ya da şeyleri ruh hallerini iyice sezmenin teorik bir takım e, yatırımlarla çok alakası yok. Bizde bunu bunu görüyoruz. Ama yine de görselde maketin heykelin nasıl olduğunu e, görebilirsin Google var ya da şey internet hesaplarında. ...oldukça şeytani bir bakış atan bir Makyeli heykeli var diyor haksalı ama... E, ...Makyeli'nin teorisinde ve Makyeli'nin azalıklarında o, o bakışı e, sanki iyi ifade etmiş meyken bir dünya. Yani özellikle tarihi baştan çıkartmanın rasyonel bir yolu yoktur. Bunu söyleyeyim. Tarihi baştan çıkartmanın rasyonel bir yöntem yok. E, ...politik gayrete sahip olanlar e, bravo, becerip, rast gelir ama politik gayrete sahip olanlar için de politik gayreti daha iyi olanların daha iyi e, bu talihi kendilerine yakın düştüğünü görüyoruz. Yani bazen de işte şu adam da çok şanslı, şöyle bir duruma denk geldi falan. Genellikle ama e, vaktimiz şunu görüyor isteden daha yakın ise onun tarihi ona daha yakın olmuş oluyor. Çünkü bazılarına da tam tersi yani çok kötü ise önden tarihler kaçıyor. O yüzden de karşısında biz göremiyoruz yani onun tarihi olduğunu bile fark edemiyoruz. Hocam aslında orada hani. Karşı çıkarken paralı, askere, hani milliyetçi ruhun artı avantaj faktörünü savunuyor belki ama yani e, pratikte öyle olmadığı görülüyor. Çünkü onlar profesyonel savaşıyorlar. Bir tek o ruha sahip olmak da yetmiyor savaşlar. Yani, Bazen bazı milletlerde e, bizim Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi olabiliyor belki bu ama her yerde tutmayabilir. Tabii yani şunu söyleyeyim milliyetçilik her yeri, ilginci anlamında aslında... Yani 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl gibi bir çok modern ve Batılı bir fikir ondan söyleyeyim yani Batılı olduğunu bir kez daha buluyorum bir fiyat olarak ve bir de tabii şekiller bir fikir olarak geliyor. Makburiyetin bu tarz hani modern hissiyatların bir takım e, filizleri var ama tam anlamıyla e, milliyetçilik ifadesinin makburiyet hareketi kullanabileceğimizi düşünmüyorum bilimci. İkincisi de bu e, savaş sanatı kitabında. E, ee, bir takım tartışmayı yürüten adamlar var. Kozimo i̇şte var bu, Condottieri tartışması hepsi yani generaller bir takım e, insanlar var ve bunlar e, işten anlayan işler. Yani bu tekneden anlayan insanlar kitapta tartışmayı yapıyor ve e, yine ilginç olan da Machiavelli bu e, tartışan kişilerden ya da diyalog kişilerden hiçbirinin yerine geçmiyor bu da önemli. Yani bazen şey diyebiliriz örneğin e, platonik bir diyalogta. Sokrates de özdeşleştiği söylenir bazı diyaloğun içerisinde. Ama buradaki bu askerlik teknesinden anlayan diyalog kişilerinin hiçbiriyle özdeşleşmiyor makyaliyle. Zaman zaman bazılarına kendi çıkarılarını söyletiyor ama tam olarak bir özdeşleştirme de yok. Yani parala ordudan, işte, halk ordusuna geçiş, halk ordusunda bir takım askeriye özgü disiplinler olmayacak manasına gelmiyor. Yine halk ordusu da bir orduda ne gerekiyorsa o şekilde eğitilecek. Fakat halk ordusunun temel özelliği e, zaten bu işi e, paralı askerler olduğu gibi e, bir nevi parça başı, iş, savaş başına iş gibi ya bir ticari infakt, faaliyete dönüştürürler. Çünkü halk ordusunda bir olan şey bir nevi onu bir üçleme olarak düşünelim. Bir politik karar merkezi e, halk ve ordu arasındaki ilginin bir parçası olarak işlemeye başlayacak. Yani politik mekanizma, ordu ve halk arasında bir güçlü tevas olmak zorunda. Aynı, ancak o durumda bir başarı ortaya çıkıyor. Hicam, tabii savaş tarihi ve felsefe tarihi bunları beraber geri dönüp incelemediğimiz aslında halk, halk korumlusunun ve retotik anlamını bir anlamında öyle, mesela kızıl ordun, halk ordusu değil, çünkü halk sumeriyetin ordusu, bu bağlamda biz gömülü kesarsa dayanan bir şey izin vermemiştir. Veya savaşın kendi dinamikleri gereği de paralı askerlikten geçtiğinde herce ucuzca para verip askerlik yapmak insanlar da vardı. Bugün işte İYPG, işit vesaire şey. adam kalkurta İngiltere'den şuradan bunlar gelip. Askerlikleri, yani toplumsal psikiyonetik bağımlıdır. Tabii, İçeride zaten dinleyen, bir evet. birincisi sizle tartışması daha zor olacak çünkü zaten askeri bir geçmişiniz var. İkincisi e, bu yeni figürler, yani tam da e, bu Makhveyn'in anlattığı hiçbir unsura e, denkmiş oluyor. Yani 71. yüzyılın savaş figürleri <gülüyor> oldukça farklı ve e, yani bu buraya girmemeyi tercih ederim e, diyelim. Çünkü yani o yüzden gerçekten... O yüzden, gerçekten e, gerçekten yani 21. yüzyılda ya da işte Sovyetler yıkılmasından sonra hükümetlerinde öyle e, şiddet halleri ortaya çıkıyor ki bu şiddet halleri bildiğiniz işte askeri sanatın hiçbir haline denk düşmüyor. Ya da e, çok azı denk düşüyor diye. Yani o kadar çok yeni halden geliyor ve bu yeni hallerin belki en temel ortak özelliği e, politik mekanizmaları e, da dışarıda bırakarak işleyebilme potansiyeline sahip olması en büyük tarafı bu yüzden politik çözümleri zayıf olmaya başlıyor. Evet. Devam edeceğim ben. Tekrar yani şunu söyleyebiliriz. E, savaş dediğimiz etkinlik dışarıya olarak düşmana kendi e, politik amacını dayattırma, dayatma becerisi bunun örgütü hale diyelim. Yani kendi politik amacı yoksa bir politik amaç bitmiyorsan ya da öylesine savaşıyorsan burada bir savaş çıkmaz. Yani savaşın tam şeyi düşmana kendi iranenin e, üstüne çıkmasını sağlar. Onun iranesine üstün gelme sanatı olarak çıkıyor. Yani savaş kazanıldı ama düşmanın politik iradesi zayıf oldu. Ona hiçbir şey kabul ettiremedi. Bu başarısız bir şeydir. Ya da e, savaşmadın ama başka unsurlarla, işte ekonomik sosyolojik. Başka unsurlarda düşmanı zayıflatmayı becerdim ve politik amacımla açtım. Bu başarılı oluyor. Yani her savaşta bir detay bir şeyle karıştırmak lazım. Muharebe dediğimiz şeyle de savaşı karıştırmamak gerekiyor. Savaş belki olayın kendisine, genelde'nin kendisine verdiğimiz atı ama muharebeler daha minik minik çarpışmalara verdiğimiz atlar. Yani savaşın kazanılmasından aslında politik amacın yerine getirilmesi. Yoksa muharebeleri sizin kazansan bile politik amacına karşı tarafı e, dairetemiyorsan, oluşuyor musan? Burada başarılı bir savaştan söz edemeyiz. O zaman hocam hazır bu argümanlar. Tabii. Bu ee, her savaş siyasetin farklı araçlarıdır. Devletlerin nesiyle sözündeki savaş, savaşın değil. Tabii savaş orada. Zaten Blosbis'in şey, de uzun uzun bu muharebe, işte savaş farkı, savaş harbi, parkı, bu farkının hepsini e, o tekrar ele alıyor. Blosbis'in e, bu anlamda e, savaşları, yani şey gibi şimdi, e, bunu uzun uzun aslında bir takım tartışmalar var. Blosbis'in kendi savaş tarihi atısına baktığı unsurlarda. Şunu görüyoruz, e, bazıları... Şöyle demişler Kral Bits'in zamanında yani savaştan en iyi ordunun komutanları O zaman bütün savaş hallerinin bütünü komutanlar yönetsin. Yani politikacılar çok karışmasın demişler ama bu strateji A'dan Z'ye başarısı doğramış. Çünkü yani ordu da sonuçta elinizdeki imkanlardan bir tanesi. Ama bu elinizdeki imkan ne işe yarayacak? Sonuçta siz devlet olarak bir takım içeride ve dışarıda bir takım elinler taşıyorsun. Bir takım projeksiyonlarımız var ve o strateji uzun vadeli politik bir strateji diyelim. Sadece askeri strateji tarafından e, yönlendirilemez. Bunu söylüyor. Çünkü komutanlar bazen savaşmak için de Bazıları savaşmak kaçıyor. İkisi olabilir. Yani bu savaşmak için savaşmayı isteyenlerle de hiç savaşmak istemeyenlerle de e, bir politik irade arasında fark olması gerekiyor. Bu politik irade bir logistik olarak, bir akıl e, olarak e, o orduyu ne işe yararına karar e, vermesi gerekir. Zaten başka bir savaş yaparsanız eğer sadece askeri amaçlarla savaş yaparsanız o e, başarısız bir savaş olacaktır. Hocam. Bunun bir istisnası yok değil. yani Bizi ilgilendiren yani şey Mustafa Kemal e, Meclis tarafından başkumandanlıktan alındığı zaman azlediğinde oraya çıkarlar savaşla ilgili yani tecrübeleriniz olmadığı için böyle bir karar alabiliyorsunuz. Bir ordu başkumandasız kalamaz. Dolayısıyla ben başkumandan istifa etmemeliyim. Etmemeliyim. E, Etmeyeci, e, edemem tarzında. Bu iradeye ters bir şeydi. Tarihi değiştiren bir şey. Ama gibi. kendisi iki tarafta da. Onu da unutmayın. Kendisi sadece askeri bir komutan. Bilanzan da devleti de yönetiyor. Yani bu iki şeyi de yapıyor. Yani istihbarı örnek olabiliyor ama yine de onu konuşmayan meclis bir ispiri bir şey muharebe alamında konuşmuyorlar mı yani yine bir orada politik mekanizma içerisinde konuşuluyor ve tabii konuşulduğu zaman da zaten fiilen hala başka notan atıyor o da Roma'da bir kurumların üç ay getirilerle evet. çok Roma kuponunda gördüğümüz bir uygulama aslında birinci kurucu mecliste menis'te yapılan bir şey evet var başka bir yanlış bir şey, şey yani bu anlamda savaş e, asla teknik bir şey değil ama muharebe her zaman tekneye yani teknik bir evet. şey konu olabilir, bir bilimi olabilir, askeri bir bilimi olabilir. Ama savaşın hiçbir zaman bir bilimi olmaz. Yani tamamen pratik bir şeydir. Yani tüm muharebeleri kazanırsınız. İngilizce'de de böyle bir laf vardır. Yani e, you go to battle but not to war. Yani evet. muharebeyi kaybeder ama savaşı kazanabilirsin. Osmanlı'nın tarihte yaptığı birçok muharebeyi kazanıp da siyaset bilmemeden dolayı en azından e düzenine düzeninden sonra e, siyasetin nasıl döndüğünü, tarihin nasıl arttığını bilmemeden dolayı bir politik bir karar alamama, daha doğrusu o kararları ısrar edememe ya da bunun sebebi olmama bu, yani mahkemetin tamamen bu sahadan bahsediyor. Yani hiçbir zaman tepkik bir bilim olarak strateji ve taktik olarak muharebeyi girmiyor. Aynen öyle. Bu bağlamda, tüm bu konuşularda şuna bağlayalım, madem halk yolusundan falan bahsettik. Yani ben ben şöyle düşünüyorum. Zaten bir devlet, bir halkın politik varoluşunun bir görünümüdür. Yani devletin becerisi bir küsür, e, halkın görünüş olması olarak baktığında gayet ha, işte halk, ordu ve e, devlet olarak bir güçleme e, inşa etmiş durumda ve e, bu anlamda halk e, yeni bir, modern diyor, bir politik bir bir varmışlığı halkı mevcudiyetiyle birlikte görmeye başlıyor. Bu da modern şey seyler olur. <gülüyor> <gülüyor> Toplayacak olursak bir şu ayrıldığı tekrar belirli alıp politika ile ahlak alanı arasında bir ayrı mahkemeyle ilgili daha maruz bir şekilde görünürlü olmuştu. Ee, ve bir takım birimizde e, politikanın antinomileri diyebileceğimiz unsurlar var ve bu politikanın antinomileri diyebileceğimiz yani çatışkılar diyeceğimiz, yani diyeceğimiz almış onun kelimesini bazen politikanın çatışkıları ile antinomileri diye gideceğimiz ifade bize ee, yine bu kirli işlem alanında has e, fark etmemiz gereken unsurlardan birini. Orada şimdi işte yine rasyonel bir takım akıl yürütmelerle kaldıramayacağız. İşte bu politika aralıktan tutup savaş ve özgürlük, ya yani bir anda devletin özgürlüğü savaş bir becerisine bağlı ama savaş aynı zamanda e, bu özgürlüğü kaybetmeyle de alakalı olabilir. Ne? Çoğunluk tepki işte desinyone din vakti, bozulması, bölünme ve kudret gibi bir takım temel antinomiler söz konusu. Şimdi bu e, antinomilerle ilgili olarak, çatışmalarla ilgili olarak e, politik olarak düşünmek, yani politik, felsefe yapmaya Bizi bu koşulların krizini de e, düşünmeye yönetiyorsa, işte dedik ki savaş zaten bu koşullardan en temel olarak çıkıyor. O zaman e, politik olarak biz sadece arzulabilir e, unsurlar üzerinden ki ne diyelim daha Demokrasi, barış, özgürlük gibi arzunabilir sonuç üzerinden incinemek yerine bu süreçlerin antinomik bağlantılarında bu çatışkılığı bağlantılarında e, bir politik düşünce içerisinde gereksiz ya da ikinci göremeyiz. Yani sadece bir koydu şöyle biraz daha basit değiştirme bilinleyin. Bir e, politik felsefe sadece e, özgürlük ve barış fikrini ele alarak e, politik alınansız bir takım bu antinomileri kendi rasyonel akıllı üretmesinde örtbas ederek gerçekten bir politik düşünme üretmiş olmaz. Burada değil? yani eğer e, özgürlüğü düşünüyorsak bu özgürlük e, ba e, savaşlayan bağıntısında bir adaylanmamız. İşte geçer bilmiş seneler yaparken ilk gelen düşünce en çok bu tarz şeyler Politik olarak <gülüyor> politik olarak olan olarak düşünemiyor. sadece arzuna bildi sonuçlarını düşünüp politik olarak. E, politikaların da o fiili, sonuç, dakikati içerisindeki diğer e, belirtileri düşünemeyi. Bu sıkıntılardan bir tanesi, Cumhurbaşkanı'ndaki terör sorunlardan bir tanesi olarak konuşuyor. O zaman, e, savaş madem politik varoluşlarla ilgili doğrudan ilişkili bir şeyse, hem savaş hem de İç Savaş içerisinde birlikleri alalım. Yani işte, işte içerideki bölümde ve bir devletin diğer devletlerle olan ilişkisi. Doğrudan politik varoluşundaki inşa etme ile ilgili bir unsur o zaman politik toplulukların e, keyfi olarak e, savaşla ilişkisi olduğunu söylemek de anlamlısı olacaktır. Yani sadece en iyi sonuçlarını politikada, işte, barış, demokrasi, özgürlük sevdim bunların e, bağlantılı olduğu diğer kavramlarla hiç bir şekilde bir düşünme geliştisindeydi diye ya da onlara çok meta teorik diyebiliriz. Üstel bir e, politik fikirlerle bu alanlarıyla almak. Bence liberal e, politik felsefenin ya da liberal apolitik felsefenin ciddi bizlerinden bir tanesine yol açıyor. Bir türlü e, çünkü böyle yaptığınızda bu tarz bir teorik metodoloji kullandığınızda gerçekten o olan şeyler alanını bir türlü düşünemiş oluyorsunuz. Ve yeni değişen unsurları da bir türlü anahtalı olmuş Nasıl düşüncenize dahi bir kriz ortaya çıkıyor. Hatta hiç unutmam e, 11 evlilik olduğunda... E, yani oldukça radikal yeni de olan benim yani başına bir o var. Bir e, hocamızdan şunu duymuştum. E, yani bu yalayı yorumlamak yerine dur bakalım bizim cevaptan bildirim yazsın da onun üzerine düşürmeye başlarız bu konuyu. Neymiştim? E, yani bu diyen de karsipci yani karsip hocası. Yani e, hani evdeki karsip e, ve mekrutları, felsefe yapma tarzı demek ki 11 Eylül gibi bir radikal olay karşısında tamamen kendiki kavramları yetersizler dövete boş çıkarmışlar Çünkü haberleştiren şey, Rolls-Royce'yi düşünüyor, gibi, e, işte adaletin koşulları, toplumda nasıl destekilir diye sadece politik düşünceyi buna indirgerseniz tabii 11 Eylül gibi bir olay karşısında siz hiçbir şey düşünemez abi bizim cevaptan birisi de yazsın da biz üzerine tekrar düşünmeye başlarız. Evet. Evet. Peki, yani Peki, belki biraz konudan çıkmış ama liberal düşünce gerçekten sorun çözmek istemekte midir? E, çünkü sorundan da o kadar besleniyor. Ve e, atma kendi iradesi öyle bir şekilde... Evet. Biz böyle liberal düşünceyi ilerleyip söyleyince, liberallerden yana ilk geliştirecek. Liberal, liberalsin bu değil. İlk olarak kullandıkları, argumentasyonun birinci sırası bu. Başka tip liberalizmler de var. Evet, biliyorum. İkincisi, e, biz liberal düşünüyoruz. Bu, bu neoliberal politikalarda ayırt edildi bunu. Ama genellikle e, farklı farklı olduğu rağmen <gülüyor> benzer bir kaç kategori var. Mesela işte üçer örtücü astısı savaşmasının üzerinde böyle derin bir eleştiri yok. Ama bu e, 20. Yüzyılda bugün bakıldığında bu işin detayları sadece politik sorunlarla mı Hatta en kanıtlarından bir tanesi çünkü e, az önce siz girdiniz o meseleyi ama hiç öngörülemeyen yeni onun şiddet figürleri var. İşte ancak onlar bunlarla politik ilişkin nasıl sağlanacağını dair bir düşünmüşsünüz var ve e, sürekli olarak kamusal alanda, kamusal alanda söz alma, tanınma, işte farklı bir falan gibi e, tezlerle düşünürseniz bunları hiç birinde düşünemiyorsunuz. Yani bu, bu sorun. E, o yüzden hani niyetse biliyorum ama. Burada Şimit'in geçen hafta bahsettiğimiz eleştirisini hatırlayalım. Şimit'in yani arayışa düştüğü temel kavram politik olan nedir? Politik olan kavramına dair tanım var mı yok mu diye bakıyor. Onu arayacak hiç bulamıyor böyle bir kavram. <gülüyor> Tabii Şimit sonrası da bir sürü liberal düşünce oldu ama ben de bulamadım açıkçası Şimdi yavaş yavaş sona doğru gelecek olursak, Yani şeylerin ilgi akıbati bu politikaların bu maddiyinin anlaşılması talep etmektedir. Yani politik felsefenin görevi de bunu anlamak. Bu tekrar söyleyeyim, şeylerin ilgi akıbati e, politikaların bu maddiyinin anlaşılmasını talep etmektedir. Bunu bu anlaşılma, bu, bunu kavrama girişimi olmadan bir e, politik felsefe üretimi e, mümkün değildir. Artıncaya yani şey ve e, makale önde her ne kadar Hegel'de olan o e, kavramsal, skeptik tarzlarının hiç bile da Hegel'in o biritlik kalitlediği şey, özellikle fiiliyat diye tercüme etmeyi e, tercih ettim. <gülüyor> Hegel'in fiiliyatıyla makyrelinin bu e, normatif filanın, Hegel'de olan normatif filanın hiç olmadığı düşünürsek fiiliyat katı arasında ben bir süreç kurmayı tercih ediyorum. Özellikle politik düşünce bağlamında yani bir makbülden de gele böyle bir hap çekilebileceğini düşünüyorum tabii Ege'deki o sistemler işte spekulatif yöntemdir bunların hiçbiri makbülde yok ama yine Hegel Hegel'li bir düşünmeyle makbülde arasındaki bağları göreceğimiz kanısındayım ee, ve e, makbülde eğer e, şunu görmezsek koşulları umursamadan üretilen bir politik fikrin ne kadar politik olduğuna dair bir sorgulama e, yapmamıza e, makyeli sayesinde bir, ya da makyeli okumaları, çandaş makyeli okumaları sayesinde bir olanak bir kapı aralanması olduğunu düşünmekteyiz. Yani demek hakikat kavrayışıyla e, devletler, savaşın ve barışın onların e, politik kümelenmelerdeki e, zorunlu yerine kavramımızı izlemeliyor makyeli. Aynı şekilde e, politik fikir ve bu son cümlemiz olabilir, gerçek bir politik fikir, politik fiiliyatından yoksun bir şekilde, bu bir haber bir şekilde gelişemez diye Evet, ben e, şimdi bu kadar önce söyleyeceklerim. belki sorularınızı e, alabiliriz eğer sorular Tam söyleyeceklerimi toparlayamadım ama sorularla kalabilir. Mesela geçen hafta e, siyaset ile politik felsefe arasındaki farka değinirken e, siyaset felsefesinin e, ya da siyaset e, kavramının e, temel motivasyonunun ya da temel sorulardan birinin bir politik birlik, bir devlet ya da jöntüklerin sorduğu soru devleti ayağa nasıl kurtarılır sorusu olmadığını politik felsefenin sorusunun şeklinde ifade etmiştiniz. Şimdi sadece Mackebelli'nin anlayışıyla başlayıp Mackebelli'nin anlayışıyla bitirdiğimizde çok anlaşılır görünüyor ve hiçbir Sorun yokmuş gibi de görünüyor aynı zamanda. Çünkü e, olan şeyleri, fiili hakikati, e, olmakta olanı, e, baş, olanla başlayıp olanla bitiriyor ve olanı araştırıyor. Ama şöyle bir soru sormayı e, denesek. Şimdi ve orada olana e, gelene kadar e, ne tür dönüşümler e, geçirilmiştir ya da e, olmakta olan e, kaynağı kökeni nedir türünden bir soru sormayı denediğimizde e, sanırım motivasyonumuz bir politik birliğin devamı nasıl sağlanırdan uzaklaşıyor. E, bir de kavramlara e, anladığım kadarıyla mahkemede bu kavramlar yok ama mesela savaş ile işgal, asker ile öz savunmacı e, karşılığı üzerinden yani ya da savaş ve işgal aynı şeyindir, askerle öz savunmacı aynı şeyindir. Ee, karşılıklar üzerinden derinleştirebilir miyiz? Tabi yani o zaman şöyle söyleyelim, bu madem devlet bahsi üzerinden buna görevini Demek ki yani, politik iki tane yenilerimiz atlayacağız. Ee, bir tanesi devamlılık fikri açısından devlet ve toplum ilişkilerine ele alan ya da devletin ilişkinlik devamlı açısından düşer. Bir de e, kesinti üzerinden düşünen İki tane farklı politik felsefe türü e, olarak Yani Devamlılık ve kesinti fikret alan devlet. Bir, birinci şey bu olabilir. Diğeri de yani işgal dediğimiz şey e, ya da ilhak dediğimiz, işgal dediğimiz şeyler ya da savaş. Bunların hepsi aynı zamanda devletler arası hukukta e, yeri ve adı olan bir kavramda Avrupa Hukukunda. Savaş dediğimiz fark aynı zamanda, yani iki devletin savaşının karşısında, iki devlette de birbirine karşılıklı tanır, tanır ve savaş hakkını devletlerin e, temel hakkı olarak düştür. Yani bu yüzden kazanan ve kaybeden arasında da savaş bittiğinde tekrar bir e, hukuk, e, hukuk iki süreci olarak bir kazanma ve kaybetme ilişkisinin işte, simetrisine, asimetrisine göre bir anlaşma sağlanır. Yani işgal, ilk harfi, savaş hepsini tabir olarak düşünmek lazım. Bugünkü krizlerimizden bir tanesi savaş dediğimiz ve, e, fenomeni hukuk alanıyla çağrınamaz haline gelmesin. Çünkü eskiden bu savaşın iyi düzenlemesi işte albukla kamu hukuk açısından devletler arası bir e, alanda e, icra alıyor. Zaten uluslararası hukuk değil, devletler arası hukuk mesela yani hukuk uluslararası hale geldikçe devletler arası hukukdaki savaş hakikaten meselesini daha çok hale geldi. Çünkü uluslararası hukuk e bu kadar devletler arası e tanınmış devletler arası ilişkiyi düzenleyemez hale geldi. Bir sürü kar kara nokta var. Bu zaten. var. Peki. Ee, soru yok sanırım var mı? <gülüyor> haftaya e, şöyle hafte için bir duyur edeyim. Ee, Üniversitesi'nden veya mücadele çalıştığımız Paris'te, Arbata'nın yıllarında, Jacques Dili'de ve e, Thomas Hobbes'te yasa ve bir kitap ee, bu kitabının işte, analizleri de burada sürdük. İktat aslında O yüzden e, çok bile yani abart sonra OPS'la devam ediyor. ama OPS'un aynı devlet tarafından yakınlar gibi yapı sökülü adaletini yapı sökülü OPS'la Teşekkür ederim